www.tireutil.org adresinde erişilebilir olan Yararlı Sanat Arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunları çözümlemek için sanatı araç haline getirmiş pek çok sanat pratiğine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde müziğin siyasal ya da toplumsal meselelere müdahale için bir araç olarak kullanılması üzerine konuşacağız. Konuğum, müzikolog, akademisyen ve aynı zamanda Açık Radyo'da Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü Programı'nın yapımcısı Evrim Hikmet Öğüt. Hoş geldin Evrim. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü sohbetimize konu olan iş Edward Said ve Daniel Barenboim tarafından başlatılan bir proje olan West Eastern Divan Orkestra, Türkçesiyle Doğu Batı Divan Orkestrası. Doğu Batı Divan Orkestrası Barenboim ve Said tarafından İsrail ve Filistin başta olmak üzere çeşitli Orta Doğu ülkelerinden genç müzisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kültürler arası diyalog yaratmak ve ortak ilgi alanları etrafında iş birlikleri kurmayı teşvik etmek için bir atari olarak başlamış. Şimdi her yaz İspanya'da bir grup müzisyenle yürütülen provalar, dersler ve tartışmalar çerçevesinde Sevilla'da bir araya geliyorlar ve bu buluşmaları uluslararası konser turneleri takip ediyor. Grubun çalışmalarına hakim olan tek siyasi görüş, Orta ihtilafın asla askeri yollarla çözülemeyeceğine, İsrail ve Filistin'de yaşayanların kaderinin ayrılmaz biçimde birbirine bağlı olduğuna yönelik inanış. Amaçları, müzik aracılığıyla en zorlu engellerin aşılabileceğini göstermek. Orkestranın varlığı, insanları birbirini dinlemeye teşvik edecek köprülerin kurulabileceğini gösteriyor. Ee, yararlı Baran Barenboim tarafından Filistin'de başlatılan bir eğitim projesi kapsamında Filistin çocuklara müzik eğitimi veren bir anaokulun açılması ve Filistinli gençlerden oluşan bir orkestra kurulması. Doğu Batı Divan Orkestrası, siyasal çatışmanın katılaştırdığı kimlikleri, bir araya getiren, var olan şartlar altında temas etmesi zor olan sesleri ve hisleri birbirine dokunduran ve bunun içinde müziği araç etmiş bir proje. Kurcularından Barenboim'in deyimiyle farklı ülkelerden gelen müzisyenler orkestraya katıldıklarında özgür ve bağımsız Doğu Batı Divanı Cumhuriyeti'nde yaşamaya başlıyorlar. Evrim sen bu girişim, siyasal potansiyelleri hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani tabii burada aslında Barin Boyanin de kendisini de ifade ettiği e, bir gerçek var, kuşkusuz o da şöyle söylüyor, yani bu orkestra gerçekten anlamda barışı getirmeyecek tabii ki. Ama e, Barış'a ilişkin bir şey işaret ediyor, bir potansiyeli işaret ediyor. Bir birlikte yaşama, birbirini anlama, e, bir diyalog kurma ihtimaline işaret ediyor. E, ve galiba e, Ramallah'taki konserlerinde, ilk konserlerinde bir konuşması var e, bu konuda Barenboim'in. E, ve şeyi çok vurguluyor, senin de söylediğin gibi yani burada iki tane birbirinden ayrılmaz ve bu coğrafyadan ayrılmaz halk birlikte yaşıyor. ...ve e, çözüm hiçbir zaman bunların arasındaki e, ilişkiye dair çözüm hiçbir zaman askeri olamaz, askeri olamaz. bu mutlaka e, bir insani çözüm olmalı. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir orkestranın e, diyaloğu mümkün kılacak, birbirinin anlatısını dinlemeyi, buna sabretmeyi, bunu hı hı. anlamaya çalışmayı mümkün kılacak bir girişim olduğunu söylüyor. E, bu şeyde bakarsak, bu perspektiften bakarsak e, en azından dediğim gibi bir potansiyelin e, gösterilmesi açısından son derece önemli buluyorum. Orkestra üyelerinden Taime Hlaifi, farklı ülkelerden gelen müzisyenlerin orkestrada bir arada olduğu anların siyasal gelişmelerden etkilendiğini söylüyor. Örneğin 2006 Lübnan Savaşı sırasında Lübnanlı müzisyenlerin sabah sebebiyle orkestraya katılamadığını, Suriyeli müzisyenlerin devletleri tarafından Lübnan ile dayanışma jesti olarak orkestraya gönderilmediğini söylüyor. Gerek alan müzisyenler için ise çalıp çalmamın önemli bir sorun olarak belirdiğini belirtiyor Huleifi. Hem İsrail'de hem de Lübnan'da insanlar ölürken orkestranın müzik yapması gerekli mi sorusu? orkestralar üyeleri tarafından tartışılıyor. Hı. Şef Boyum ise bu tartışmaya müdahale edip çal çalmalarının olan bitene dair bir politik beyan olacağını, kendi durdukları noktada kendi politik mesajlarının çalmalarıyla iletileceğini söylüyor. Sence müzik Böyle siyasal krizin yoğunlaştığı anlarda ya da yaşamın söz konusu olduğu anlarda çalmaya devam etmeli mi? Orkestranın bu tutumuna, bu kararına dair ne düşünüyorsun? Hmm. Bu galiba biraz kültürel bir karar. Yani sonuçta e, özellikle İslam coğrafyasında müziğin eğlence amacıyla kullanılması meselesi hep böyle tartışmalı bir şey. E, hem müziğin niteliğini yani değerini biraz daha düşüren, yani eğlence müziği her zaman daha düşük seviyede, daha düşük değerli bir müzik zaten genel olarak bu coğrafyada. E, İslam coğrafyası diyorum çünkü şey çok iyi bilmiyorum, yani bu Yahudiler açısından tam olarak nasıldır ondan çok emin değilim. Hmm. Ee, ...ama mesela bunu da iki tane örnekten bahsedebilirim, bir tanesi Lübnan İç Savaşı sırasında Feyruz'un tavrıdır, ee, Feyruz Lübnan İç Savaşı boyunca Lübnan'da hiç konser vermez... ...sadece bir tane müzikal oynuyor... ...o da hem Batı hem Doğu Beyrut'ta birer kese sahneleniyor... ...bunun dışında hiç ülkenin ülkesinde konser vermiyor... ...ve orada müzik yapmak istemiyor... ...ama yurt dışında sürekli konserler vermeye devam ediyor... ...ve bununla ülkesindeki trajediye dikkat çekmeye çalışıyor... Hı. ...aslında Bayram Boy'nin tavrını belki o yurt dışında sürdürüyor... Hı. ...ama evet. kendi ülkesinde değil... Ee, ...başka bir örneği de şuradan verebilirim... ...ben İstanbul'daki Suriyeli müzisyenlerle çalışıyorum... Ee, ...ve sokak müzisyenleri özellikle hani son geçtiğimiz yıla kadar... ...falan çok ciddi, çok ağır ölüm haberleri... ...gelirken Suriye'den sokakta müzik yapmaya... ...devam ediyorlardı. Ve... E, ...görüşmeler sırasında bana bazen şundan... ...bahsettiler. Yani biz sokakta genellikle çok hareketli... ...canlı bir repertuar çalıyoruz. Çünkü insanların... ...dikkatini çekmek için bunu yapmamız gerekiyor. Ama bazen gerçekten kendi... E, ...kentimizden işte... E, kendi memleketimizden çok olumsuz e, ölüm haberleri, çok acı haberler al, almış olabiliyoruz. Böyle durumlarda eğer dinleyicilerimizin arasında Suriyeli dinleyiciler varsa, etrafımızda toplanan kişilerin arasında bazen onlardan özür dileme ihtiyacı duyuyoruz ve durumumuzu açıklıyoruz. Yani biz aslında çok üzgünüz şu anda ama bunu yapmak zorundayız diyoruz ve bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu duyuyoruz demişlerdi. E, dolayısıyla bilmiyorum. Yani bu, bu karar çok zor bir karar ama aynı zamanda belki kültürel olarak farklı bölgelerde farklı cevaplarınabilecek bir soru bu. Yani kayıpların Yaz tutmanın, sevdiklerini kaybetmenin yarattığı belli bir duygulanımsal e, durumu da paylaşmaya imkan veren bir araç olabilir diye düşünüyorum ben de müziği. Yani bizim coğrafyamızda özellikle müzik yaz tutmakla ahıtla da beraber düşünülebilen bir e, hmm. araç tırnak içinde. E, bu anlamda neşeli anları, yaşamı, heyecanı çoğaltmanın e, bir aracı olabileceği kadar ya da barış sözünü çoğaltmanın bir aracı olabileceği kadar aslında yaşanan kayıplar sonrası iki tarafında. Her iki kimse hmm. bu iki taraf. E, kayıp kaybetme, yaz tutma hallerinde de gösteren bir duygusal platform olabilir gibi geliyor bana. Nasıl doğru söylüyorsun evet, yani belki ağıt her zaman o müzik kapsamında düşünmüyoruz, yani öyle değerlendirmiyoruz ama da evet yani aslında biz orada da müziksel bir etkinlik içindeyiz. Hı. Yani yaz tutma etkinliğinin de aslında bir parçası doğru evet. E, Barimbaem şef Daniel Barimbaem kendi ülkesinde bu uğraşları sebebiyle sık sık suçlanan bir karakter, hı hı. E, türlü suçlamalar uğramakta. Filistinlerle birlikte iş yapmasından dolayı vatan ne kadar giden suçlamalara maruz kalıyor. Suçlandığı bir başka konu ise, tabii suçlamaların bir başka kaynağı da İran'da çaldı, hmm. İran'da Ramallah'ta gerçekleştirdiği konserler, İsraillerin çok hoş görmediği aktiviteler bunlar. Suçlandığı bir başka konu ise, benim ilginç bulduğum aslında, senin de düşüncelerini merak ettiğim bir başka konu, İsrail'de yönettiği orkestralarda Wagner çalması. ...kendisinin de kabul ettiği ve onayladığı bir biçimde Wagner'in bir, açıkça bir antisemit e, olduğunu söylüyor... ...fakat bu politik tavrın ya da bu politik e, duruşun e, müziğin çalınmasına engel olmadığını belirtiyor. E, bu noktada müziğin işte Doğu Batı divan Orkestrası'nda bir politik müdahale için araştırılması, araçsallaştırılması düşünüldüğünde... ...müzisyenlerin politik tavrıyla müziğin bir araç olarak kullanılmasından bahsediyoruz... Fakat müziğe içkin bir politik tavırdan bahsetmek mümkün mü? Mesela Wagner örneğinde ya da hmm. Barenboim'in Wagner çalmaya karar vermesi hmm. durumunda tartışılabileceği gibi. Aslında, Wagner çalınma, çalınmasında bir sorun var mı? Yok hmm. mu? Sen ne düşünüyorsun? Yani onu belki biraz şöyle azıcık açabiliriz. Hani neden Wagner'in çalınması bir mevzu falan hani böyle neden tepki kaynağı oluyor falan gibi böyle çok kısaca bahsedebiliriz. Ee, öncelikle Barenboim e, Arjantin'de doğmuş bir e, Yahudi bez, e, piyanist ve orkestra şefi. E, küçük yaştaki e, İsrail'e taşınıyor ailesi. Daha sonra eğitim için Almanya'ya davet ediliyor ama e, babası savaştan, İkinci Dünya Savaşı'ndan çok kısa bir süre sonra hemen Almanya'ya gitmesini çok doğru bulmuyor. Ama yine de gençliğinde Almanya'da önce Fransa'da Nadia Blanje ile çalışıyor sonra Almanya'da eğitim alıyor filan. E, Wagner ise yani onun bir anlamda hayranlık duyduğu çok önemsediği bestecilerden bir tanesi diyebiliriz. Bunu özellikle Edward Said'le söyleşilerinden biliyoruz. Hı hı. E, bundan sıklıkla bahsediyor. E, ve kesinlikle söylediğin gibi Wagner ...antisemit bir tavrı olduğundan da katılıyor. Yani bunu da hatta bazen Wagner'in ifadelerini barbarca bulduğunu falan hı hı. söylüyor. Bunun altını çiziyor bu sohbetlerde. Çünkü Wagner'in gerçekten hem kendi yazdığı makaleler var. Wagner 19. yüzyılda yaşamış bir opera bestecisi, bir Alman opera bestecisi. Alman idealini yükseltirken aynı zamanda aslında kendi döneminin... ...kendisinden çok daha fazla çalınma imkanı bulan, kendisinden çok daha kolaylıkla eserlerini ön plana çıkarabilen... ...Yahudi opera bestecilerine bir tepki olarak da geliştirdiği bir, hmm. bir tür Yahudi düşmanlığı var. Byron Bohem diyor ki yani Wagner'in durumunu bir özel keyif olarak almaya gerek yok. Yani o, o dönemde tek antisemit kişi Wagner değildi. Evet. Evet diyor barbarca olabilecek kadar ağır söylemleri var. Ama mesela şeye katılmıyor. Operalarında hiçbir Yahudilik temsili olduğunu düşünmediğini söylüyor. Çünkü Wagner'in bazı operalarında bazı karakterlerin... ...işte karikatürize edilmiş Yahudi karakterler olduğu filan yorumları yapılır. Mesela bunları filan biraz abartılı buluyor ya da yani bunların yorum olduğunu düşünüyor. Wagner hiçbir zaman doğrudan bunu yapmadığını e, söylüyor. E, ve şöyle bir şey söylüyor yani neden İsrail'de Wagner çaldırmak istemiş ya da bu nasıl gerçekleşmiş diye sorulduğunda da... E, ...diyor ki aslında e, daha önce de İngiliz mandası altındaki Filistin'de... E, ...ki o dönemde orkestra Filistin e, Senfoni Orkestrası'nın içinde Yahudi müzisyenler de var... ...o dönemde şey çalınmış... Wagner çalınmış bir problem yokmuş... Hı. ...ta ki 1938'deki... ...Kristal Gece denen... ...kıyıma kadar, Hı. programa kadar... 9 Kasım'da gerçekleşiyor. Bu aslında galiba şöyle bir olay. E, Almanya'daki Polonyalı Yahudiler Almanya'dan kovuluyorlar. Sınır dışı ediliyorlar. Polonya'da onları kabul etmiyor. Tam işte böyle bir iki ülke arasında bir bekleme sürecindeyken e, zannediyorum Fransa'da bir Alman e, başkonsolosunda bir konsolos yardımcısı vuruluyor bir Yahudi genç tarafından ve bunun üzerine Göbels'in bir e, propaganda konuşmasının ardından e, Yahudilere ilişkin yönelik çok büyük bir saldırı gerçekleşiyor. İşte yüzde yakın Yahudi ölüyor. Çok sayıda Yahudi e, yaralanıyor filan. Hem can hem mal... E, ...kaybına yol açan çok büyük bir kıyım... ...gerçekleşiyor. Bu kıyımın üzerine... E, ...o dönem Filistin'deki... E, ...Yahudi müzisyenler... ...o tarihten itibaren... ...Wagner çalmayı reddediyorlar. Yani bir boykot koyuyorlar. Buna da sebep olarak ama şunu söylüyorlar... ...Wagner'in kendisinden çok... ...Wagner'in görüşlerinin naziler tarafından, nazi partisi tarafından kullanılmasından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Çünkü e, Wagner gerçekten de e, nazi partisi tarafından ve Hitler'in kendisi tarafından da e, çok sıklıkla propaganda aracı olarak kullanılmış... ...hem e, ifadeleri çok sık tekrarlanmış hem de yani şöyle anlatılar var hani gaz... E, kampların yani gaz odasına giderken e, kamplarda e, Yahudilere Wagner'in işte e, çeşitli operalarının prelütlerinin dinletildiği falan Hı -hı. gibi yanların çalındığı falan gibi böyle anlatılar da var. E, dolayısıyla aslında e, şey de diyor ki, Barenboim Bar Bar de diyor ki asıl buradaki mesele Wagner'in kendisi değildir. Yani Wagner kendi düşüncelerinin bu noktalara varacağını böyle kullanılacağını falan filan bilemezdi. Hı -hı. Dolayısıyla burada bizim suçlayacağımız kişi Wagner değil, Wagner'i bu şekilde kullananlar e, ve bunun içinde birkaç kere girişimde bulunuyor. Aslında daha önce de girişimde bulunulmuş. 70'lerde ve 80'lerde İsrail'de Hı, Wagner çalınmak önemli. istenmiş. Hatta Zubin Mehta çok önemli bir şeftir. 80'lerde bir konser yapmak istemiş ama gerçekleşmemiş konser. galiba 89'da en sonunda eee Barenboim şöyle bir anlaşma yapıyor. O zaman artık İsrail Filharmonik olmuş orkestranın adı. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki belki orkestranın sürekli üyeleri yani orada bilet almış olan sürekli takip eden kişiler dinlemek istemeyebilirler Wagner'i. Ama biz açık bir konser yapalım. Hani bu konsere sadece katılmak isteyenler katılsınlar. Hı hı. Ve... ...Wagner çalalım ve gerçekten böyle bir şey gerçekleşiyor. Buna açık rehearsal diyorlar, açık prova diyorlar. <gülüyor> ee, ve bir tür hani Wagner Çalıkları konser gerçekleşiyor. Sonra bir de galiba 2001 yılında bir festivalin e, programını almak istiyor yine bir Wagner e, ouvertürünü. E, Luhangir'in galiba iki ouvertürünü. E, önce bu tepki görüyor ve çıkarılıyor programdan. Konser bittikten sonra bir açıklama yapıyor. Diyor ki ben şimdi Wagner çalmak istiyorum. E, ...salonda tepkiler de oluyor ama küçük bir kısmı salonu terk ediyor... ...dinleyicilerin geri kalanları dinlemeye devam ediyorlar... ...ve çalınıyor Langer'ın e, uver e, ...yani böyle bir hakikaten ısrarcı olduğu <gülüyor> böyle bir e, konu var... ...şeye dönecek olursak yani müziğin kendisine içkin mi... ...o tavır ne kadar ayırt edebiliriz... ...yani bu çok ciddi bir tartışma... İşte ...bunu hani Woody Allen veya işte ne bileyim... Pasolini örneğinde falan çok tartışıldı yani... Sosyal konum açısından da ben de Heidegger örneğini düşündüm... sen evet. bütün bu süreci evet. işte ...Heidegger'in nazi rejimiyle yaptığı iş birliği sonrası... ...felsefesinin de aslında bir tür nazi... E ...program olarak görülüp görünemeyeceğini dair tartışmalar... Hı. ...aslında çok benzer tartışmalar. Evet işte de benim de dediğim gibi yani işte tacizci olduğu bilinen bir işte... ...şeyin yönetmenin... Film ...filmlerinin ya. izlenip izlenemeyeceği... ...ya da işte hala aynı değere sahip olup hı. olmadığı tartışması... ...çok karmaşık ve çok tabii ayrılmaz bir şey yani... ...doğrusu benim... bilme açımdan kişisel olarak soracak olursam... ...bir fark yaratıyor mutlaka bakışımda... Hı hı. ...ama... O eserin değerini düşürüyor mu bilmiyorum. Yani buna bir şey söylemek çok zor. Tamam o zaman şimdi bir şarkı arası verelim. <gülüyor> evet. Bu yoğun e, ve derin sorunun arkasında. Ne dinleyeceğiz şimdi? Doğu Batı Divan Orkestrası'nın ile e, birlikte yaptığı kayıtlardan e, birini dinleyelim. Elgar'ın Enigma varyasyonlarından 9. varyasyon. Tekrar merhaba. Yarar Sanat Arşivinde bugün müziğin toplumsal ya da siyasal sorunlara müdahale için bir araç olarak kullanıldığı örneklerden... ...Doğu Batı Divan Orkestrası'nı konuşuyoruz Evrim Hikmet Öğüt'le birlikte. Programımızın ilk bölümünde orkestranın çeşitli faaliyetlerini toplumsal ya da siyasal sorunlar karşısında verdiği tepkileri konuştuk. Programımızın ikinci bölümünde ise aslında Türkiye'den örnekleri konuşmak istiyorum ben. Türkiye'de müziğin toplumsal ya da siyasal meselelerle ilişkili olarak onlara müdahale için kullanıldığı örnekler var mı bize söyleyebileceğin bu Divan Orkestrası'na benzer biçimde. E, kuşkusuz çok örnek düşünebiliriz. E, ama hani böyle bir birlikte çalma deneyimi üzerinden düşünecek olursak benim aklıma e, göçmen müzisyenlerle daha yerli e, müzisyenlerin ortak iş birlikleri falan hani Hı -hı. biraz geliyor. E, bir tane mesela Country for Syria diye bir grup var. Belki e, duymuş olabilirsin sen de. E, çok sıklıkla konser yapıyorlar. Hatta galiba Beyoğlunda daha her hafta e, bir akşam çalıyorlar falan. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, İstanbul. Ve Suriye'den müzisyenler hepsi İstanbul'da yaşayan müzisyenler bir topluluk oluşturmuşlar ve mesela bütün konserlerinin gelirlerini de özel olarak mülteciler Suriye'li mülteciler yararına kullanıyorlar <Gülüyor> bu bana mesela çok değerli bir örnek gibi görünüyor çünkü aynı zamanda müzisyenlerin kendi inisiyatifleriyle kurulmuş. ...bir e, birliktelik. E, benzer bir şekilde daha önce... ...benim de birlikte çalıştığım... E, ...Suriyeli müzisyenlerden birinin... E, ...Hüseyin Hacı'nın da içinde olduğu bir ortak doğu projesi vardı. Hmm. Yine İstanbul'da yaşayan Avrupalı müzisyenler... ...Türkiyeli müzisyenler ve Suriyeli müzisyenler... ...birlikte çalışıyorlardı. Kardeş Türkülerden de Selda Üztürk... E, topluluğun içindeydi. E, hatta mülteci Makamı diye bir klip yapmışlardı. Youtube'da bulunabilir bu klip hala. Hmm. Fakat maalesef devam edemedi o proje. Tabii çünkü bunların, bu gibi projelerin devam etmesi için... ...hakikaten bir... E, yani bir düzenlilik ve destek ihtiyacı var her zaman. Belki bu tür projelerden de bahsedebilir veya belki ne bileyim kardeş Türkülerin kendisi ya da böyle bir bir de barışçı İldağıyla. müzik e, projesi Şuan var. Barışçı müzik projesi evet o e, El Sistema diye bir e, şey var aslında okul var. Venezuela'da 1970'lerde kurulmuş e, bir ekol diyelim bu. E, özellikle yoksul çocukların klasik müziğe klasik batı müziğine erişimini e, sağlamaya amaçlayan işte hiçbir biçimde yarışmacı olmayan, e, hiçbir ücret alınmaksızın hı hı. E, müzikten zevk alarak müzik öğrenmelerini amaçlayan filan böyle bir program. Bu program bütün dünyaya da yayılmış durumda. Bugüne kadar herhalde böyle binlerce belki işte müzisyen yetiştirdi. Şey en önemli örneği Gust Gustavo Dudamel'dir. E, çok önemli bir şef bugün Dudamel. Los Angeles e, Pirarmoni'nin şefi şu anda yani müzik direktörlüğünü yapıyor. E, genç bir şef. E, ve o sistem Türkiye'de de 2005 yılında uygulanmaya başlandı. <gülüyor> e, çocuk orkestraları ve bir gençlik orkestraları var bildiğim kadarıyla. Ve hala çalışmalarını sürdürüyorlar. Benim evet. özellik olarak konuşmak istediğim iki örnek var. Aslında hı hı. senin de içinde yer aldığın iki proje bunlar. Bir tanesi geçtiğimiz BNL kapsamında düzenlenen sesime ses ver etkinliği. Hı hı. İkincisi de sınır ötesinden sesler projesi. Ses ee, sesme e, bir birer kapsamında gerçekleştiğinde bir projeydi. Biraz onunla ilgili bilgi verelimiz size. E, o Ses var tam da biraz önce bahsettiğim o birlikte e, çalma birlikte müzik yapma deneyimini öne çıkarmayı amaçlayan bir e, etkinlikti. İstanbul'da yaşayan e, göçmen ya da yerli bütün müzisyenleri davet ettiğimiz, hepsi herkese açık çağrıyla gerçekleşmiş bir e, beraber çalma bir açık sahne denemesiydi aslında. Bir tür jam sahindi ve e, hakikaten böyle çok yani belki elli kadar katılımcı e, katıldı etkinliğe. E, en az 30 kişi sahneye çıkıp birlikte müzik yaptı ki böyle elektrik sahneydi. Yani hani enstrümanlar, mikrofonlar falan her şeye ha. rağmen hani o bir engel belki zorluk oluşturabileceği halde e, birlikte müzik yaptığımız isteyenler ve oradan bir takım böyle kalıcı diyebileceğimiz ilişkiler de dostluklar da oluştu. E, o proje için bir araya gelen bir toplulukla, debdebe ile Meldi Alkilane mesela şimdi birlikte konserler yapıyorlar. Ha. Ondan sonra 3 konser yaptılar birlikte. Ha, e, evet. E, dolayısıyla böyle hani amaçlanan şey şuydu. Yani aynı kenti paylaşıyoruz, göçmeniz ya da değiliz. Ne kadar süredir burada olduğumuz fark etmez, ne kadar süredir burada olduğumuz fark etmez. Çünkü Avrupalılar da vardı, bu arada Filistin'den, Hüseyin'ler de vardı falan. Ee, nerede olursak olalım benzer bir iş yapıyoruz, ortak bir iş yapıyoruz ve biz bunun üzerinden birbirimize nasıl ilişkilenebiliriz, nasıl bir ortak zemin bulabiliriz sorusuydu. Hı. Peki o çalma seansının kayıtları mevcut mu dinleyicilerin ulaşabileceği? Evet şu anda e, yani İKSV tarafından çünkü İKSV salonda gerçekleşmişti. E, İKSV tarafından yayınlandı bu kayıtlar ve şu anda tüm etkinliğin yani hem etkinliğin başında gerçekleşen yaklaşık bir saatlik bir forum var. Yani bir Hı -hı. sohbet var aslında. Müzisyenlerin kendilerini tanıttıkları. E, ve daha sonra da bir e, işte çalma beraber çalma kısmı var. Hepsi tamamı online olarak izlenebilir. Hı -hı. Peki sınırın ötesinden sesler projesi ne, biraz bahsedebilir misin? Hı -hı. E, sınırın ötesinden Sesler de e, İstanbul'daki Suriyeli müzisyenlerle yaptığım e, görüşmelerin bir kısmının e, Umutsürüne birlikte gerçekleştirdiğimiz bir e, video e, görüşme e, şeyi nasıl söyleyim formatında yayınlanmasına dayanıyor. Hı hı. E, biz çünkü ya yani ben bu görüşmeleri yapmaya başladıktan sonra hep şunu düşündüm yani akademik bir alan bu benim için ve ben bu konuda çalışıyorum ama peki dışarıya ne söylüyor yani ben bunu çalışırken ne, ne görüyorum ne öğreniyorum ve ne söylemek istiyorum buradan yani ben, benim en önemli akademik derdim bu çünkü hakikaten hayatta bu ne işe yarıyor yani yaptığım şey böyle sürekli böyle bir soru içinde e, hareket ediyorum ve e, oradan çıkardığım şuydu gerçekten acaba biz e, buradaki Suriyeli müzisyenleri mülteciler olmaktan e, ya da işte göçmenler olmaktan çıkarıp müzisyenler olarak tanıtabilir miyiz e, gerçekten bir zenginlik kültürel zenginlik taşıdıklarını bu coğrafyaya e, gösterebilir miyiz bunu söyleyebilir miyiz e, bu videolarla ve zannediyorum bir miktar işe yaradı. Ee, en azından müzisyenlere yönelik olumlu geri dönüşleri olduğunu biliyorum. Ee, ama tabii burada şöyle bir belki risk var. Ee, ondan bahsetmek gerekir. Hani Suriyeli mülteciler çok sıklıkla biz aslında kötü Suriyeliler değiliz. Biz de aslında eğitimliyiz. Biz de aslında filan demek zorunda kalıyorlar. Ee, dolayısıyla hani bu pozisyondan da sürekli kaçınarak böyle işler hani yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ee, çünkü biz yani bakın iyi Suriyeliler var demeye çalışmıyoruz. Hani. <gülüyor> Suriyeli müzisyenlerle yaptığın görüşmenin kaydı bildiğim kadarıyla YouTube üzerinden mevcut. Oradan oluşturabilir Sunar ötesinden sesler evet, e, ismi ile arandığında e, evet, öyle ayrıca öyle bir mi? web sites de mevcut galiba. Bir tane sunar ötesinden sesler org web sitesi var. Bir de ayrıca YouTube kanalımız var. Evet. Tamam. Oradan da alınsabilir. Çok teşekkürler Evrim bugünkü sohbet için. Bugün e, müziğin bir toplumsal ya da siyasal sorunlara müdahale aracı olarak işlevleri üzerine konuştuk. Teşekkür ederim Evrim Yeter öte. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.